Zamansız This then is stereophonic sound. Sound sculptured in space. Burçak Konukman'la güncel sanat konuşmaları Teklik bir aksaklıkla başladık. Bunun için herkesten özür diliyoruz. 94.9 Açık Radyo Açık Dergi programının içindeyiz canlı yayında. 19.06.51 şu anda saat. Zamansız köşesinin içerisindeyiz Burçak Konutman'la birlikte. Bu akşam yoğunuz... Çünkü dört tane konuğumuz var, dört kişimiz var konuk olarak. İki sanatçı ile başlayalım. Seçili Yaylalı ve sunat Tüfekçi Başı. Onlarla birlikte şu anda kültür yönetimi okuyan Elif Bursalı ve Zeynep Okyay. Konuklarımız hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş Merhaba. Sizi tanıyan dinleyicilerimizin tahmin edebileceği üzere pasajisti konuşarak başlayacağız. Bugünkü yayınımıza devamında da detaylara gireceğiz. Öncelikli olarak... Seçili ve Suna bulmuşken hemen ilk günlere dönelim. Pasajistin kuruluşunu hangi amaçlarla kuruldu? Niye kuruldu daha doğrusu? En önemli soru bu. Ne yapmayı hedefliyordunuz? Ee, aslında ben sunat Tüfekçi Başı. Konuşuyor. Evet <gülüyor> <gülüyor> ee, Aslında çok spontan gelişti bizim bu projemiz. Çünkü e, bir mekanımız vardı ve orada neler yapabiliriz diye düşünürken daha önceki deneyimlerimizden yaşadığımız çeşitli güçlüklerden işte sergileme yeri bulmak, galerilerle ilişki kurmak gibi böyle bir sürü şeyden duyduğumuz sıkıntılardan yola çıkıp dedik ki burada bir alan yaratalım ve özgür bir alan olsun. Sanatçılar istedikleri gibi kullansınlar. Böyle bir şey olsa ne güzel olur dedik seçil de tamam dedi. Böyle şeyler e, şeyde var e, Berlin'de yaşıyordu kendisi. E, Almanya'da var. Ve bir bakalım dedi ve ilk toplantımızı yapmaya karar verdik. Ve ismini de o toplantıda herkesin önerilerini tartışarak koyduk. Fakat yüz yüze görüşmeniz 11 ay sonra oldu bildiğim kadarıyla. <gülüyor> Ama... Skype ve e-posta üzerinden <gülüyor> yürüyen toplantılardı bunlar. Evet. <gülüyor> Evet aslında öyle oldu ama yani bütün grup bir anda bir araya gelemedik. Önce Sunay'la başladık. Evet. Ee, bir adım sonra Elif hemen yanımıza geldi sağ olsun. Ee, i̇ş yükümüz oldukça hafifledi. Zeynep de ikinci adımda yanımızdaydı. Böylelikle grubu oluşturmuş olduk. Yani her şey aslında zamanla deneyerek yanılarak yani... Çok büyük bir planlama dahilinde olmadan başladı. Evet, evet. Güzel. Benim iki sorum var. Bu ondan sonra sözü sana devredeceğim. Çok taze bir etkinlik yaptınız 10 Aralık'ta. Çorbada tuzun olsun gerçekleştirdiniz. Hı hı. Aslında bu yapısı itibariyle de açık radyoya yakın bir noktada duran bir inisiyatif olduğunu düşünebiliriz. Çorbada tuzun olsun neydi? Niye yaptınız? Neler tartışıldı? Ne gibi sonuçlar çıktı? 10 Aralık'ta oldu değil mi? Evet. evet. Şimdi ya, pasajist olarak biz... E, e, Kesinlikle kendi yağımızda kavrularak işleyen bir grubuz, Ta, Tamamıyla bağımsızız ve şey istedik. Bize destek olan arkadaşlarımız, hakikaten manevi ve maddi destek olmak isteyen arkadaşlarımız size bir bakalım ne biz ne yapıyoruz, siz ne, siz nerede durmak isterseniz daha fazla varlığınızı hissedelim dedik. Onlar, onlara bir davet. De bulunduk. Bir de bir çorba partisi yaptık. Onlarda ki herkes ne yapabileceğini, bizim için neyin yararlı olabileceğini düşündülerse yazıp bize bildirdiler. E, ortalama olarak ne tip sonuçlar çıktı çorbada tuzun olsun da? Valla e, matkap veririm. İşte e-mail postamda duyurularınızı paylaşırımdan tutun da cam kapı yaptırırım. İşte e, maddi yaparım. destek sağlarım. Evet. Çeviri yaparım, e, yabancı sanatçıları yemeğe götürürüm, yabancı sanatçılara hostel sağlamaya çalışırım gibi. Yani böyle çok geniş bir yer bazede. Yoksa sizin İskos evinizde kalacaklar. Evet. evet <gülüyor> o da var ama onu çok ilan etmiyoruz. <gülüyor> Ettik bile. <gülüyor> Evet e, galiba şu açık çağrının bir sakıncası yok çorbada tuzun olsun sona ermiş olabilir ama hazır açık radyoya gelmişken bu tip destekleri de almaya devam edebileceğimizi evet, evet, evet. rahatlıkla <gülüyor> evet, söyleyebiliriz. E, diğer soruma geçiyorum merak ettiğim şimdi bir eser satışı söz konusu değil ama aynı zamanda en son en taze olarak kontemporaryaya katıldınız. Niye katıldınız ne oldu neler gelişti ne gibi feedbackleriniz var o fuardan e, niye pasajist fuarlara katılıyor? <Gülüyor> şimdi şöyle bir şey yani kontempory ah keşke kat, yani katılmış olmaktan memnun olduk ama kontemporynin dışında olup kontempory eleştirmek yani sistemin çok dışında olup eleştirmek ne kadar doğru onu da tam bilemiyorum ben yani Kontampüre'ye katılalım bakalım nasıl gidiyor. Pasajist yavaş yavaş etkinliklerini göstersin. Belki tamam %95 oranındaki bir seyirci sanat satışı için geliyor ama belki %5, %1 oranındaki bizim gibi düşünen insanlarla da karşılaşırız diye düşündüm. Davet edildik zaten. yani bir, e, Biz müracaat etmedik. Davet edilince sanatçılarımızın bundan da e, faydalanarak duyurulması söz konusu olabilirdi. Peki uluslararası platformdan fuar katılımcılarıyla ilişkiniz nasıldı? Neler konuşuldu? Neler oldu? Pasajistin oradaki varlığına dair. Yani uluslararası platformdan tabii Berlin'den birkaç yöneticiyle görüştük ve e, sistemin işleyişini e, anlamakta güçlük çekiyorlar. Evet. Yani nasıl Çünkü olur? Para niye? mevhumunun olmadığı bir sistemden Evet. Bir de destek mevhumu yok. Yani bize kimse yardım etmiyor. Biz kendi kendimize yapıyoruz. O, bu zor bunu anladıktan sonra da yani tamam iyi çok iyi gidiyor e, devam etseniz ne kadar iyi olur. Biz çünkü şeyi de söylüyoruz yani ne kadar gider nasıl gider ne yapabiliriz bilmiyoruz da tam anlamıyla. Yaşayalım görelim. Aslında tam da bu noktadan e, şuraya bağlayabiliriz diye düşünüyorum. Hani bu e, imeci usulü bir sistem var e, sizde e, ve aslında bu imeci usulü sistem aynı zamanda Sinop Biyeneli'nde de var. O anlamda da geleceğinde hangi kaynaklar kullanılabilir veya ne olur? Bazen ben de bir Sinoplu olarak bir yandan düşünüyorum. Çünkü bir yandan Pasajist de benim için aynı konumda. Biz bu programa başladığımızda zamansız köşesine Pasajist o, o zaman da açılmıştı. Evet. Ve doğal olarak hem programda hem Pasajist gibi bir inisiyatifin ...o dönemde açılmış olması desteklemek veya birlik olmak için güzel bir dönemdi. Ve şu anda işte biz bir, bir yılı doldurduk, siz de bir yılı doldurdunuz. Hı hı. Ve bu imece usulü hareket eden bir sistem. Hani bu anlamda benim sorum şu olabilir. E, pasajist bu anlamda geleceğini e, nerede görüyor? Hani e, ne, nereye doğru gidiyor? Ya da önümüzdeki dönemde tamam bir sergi planı var. E, ya da işte bazı sergiler olacak, etkinlikler olacak ama... ...hani e, mesela buradaki fuarlar okey yurt dışındaki fuarlar olacak mı gibi gibi sorular aklıma geliyor ilk başta. Yani herhalde daha pasajist üretken olmaya çalışacak ve imkan yaratmaya çalışacak daha çok. Yani öyle fuarda olmak gibi bir derdimiz, sanat mekanizmasının içinde olmak gibi bir derdimiz yok. Çünkü zaten olabileceğimize inanmıyorum. Çünkü çok çark kuvvetli ve farklı bir şekilde dönüyor. Biz bir yerde sadece yaratan insanlara bir mekan sunmak, bir şey, bir alan tanımak istiyoruz. Bu, bu anlamda da zaten Türkiye'deki inisiyatiflerin durumu malum, e, hani kaynaksız bir inisiyatifin e, var olması ilginç bir örnek oluyor. Çünkü sanatoryum mesela inisiyatif olarak yola başlayıp şu anda tamamen de ticari bir galeriye dönüştü. Hani bu anlamda biraz bunu sordum. Bir de bir yandan e, şeyi de merak ediyorum. Şimdi Elif ve Zeynep'le sınıf arkadaşıyım ben bilgide. E, onların bu sürece dahil olmasını da onlardan gerçekten duymak istiyorum. Ve hani e, bu anlamda siz kendinizi pasalistine nasıl yakın hissettiniz? Veya İş bölümünde ne tür şeyler yapıyorsunuz ya da sanatçılarla çalışırken neler yaşıyorsunuz, neler oluyor, neler bitiyor? ya yani işte en başta e, Seçil bahsettiği zaman ben daha... Işte, Elif konuşuyor. E, Elif konuşuyor. <gülüyor> e, Seçil davet ettiği zaman zaten çok heyecanlandım yani daha okulda derslere devam ediyorduk o sıralarda. E, yani böyle bir işe girdik şu andaki... Hala devam ediyor okul aynı zamanda. Hı hı. E, şu andaki iş bölümümüz de işte seçili zaten yurt dışında çoğu zaman oluyor. Hı hı. E, Sunay'la ben ve Zeynep e, sanatçılarla burada görüşüp işte ne yapmak istediklerini anlamaya çalışıyoruz. İşte sergi kurulumunda yardımcı oluyoruz. Ya da işte malzeme tedariğinde yardımcı oluyoruz. Organizasyona yardımcı oluyoruz. Yani bu, bu gibi şeyler yani sanatçılar buraya geldikten sonraki ihtiyaçlarını daha çok karşılamaya çalışıyoruz. Yani açılışlarda mesela daha çok şeye ihtiyacımız oluyor yani insanların katılımı nasıl olacak bunu duyurması var İşte bir yandan sergiyi hazırlamak var bu süre çok yoğun ve çok karmaşık oluyor yani onu organize etmek apayrı bir iş. Yani burada çok fazla iş var aslında ortada ama işte herkes müsait durum yani müsait olduğu sürece kendimize vakit ayırıp yani bu işe vakit ayırıp aslında bir ucundan tutup onları yapıyoruz. Bir yandan çünkü normal ya yani başka işleriniz de var bir iki bir, ikinci evet, bir evet. iş olarak bu işi yapıyorsunuz. Evet evet hepimizin aslında, öyle. Aslında bu da ilginç bir Yani örnek. akşam altıdan sonra işten sonra ya da hafta sonları. Geceleri, işte Skype'da, e-mail üzerinden tartışmalar, konuşmalar, bunu nasıl yapacağız, şunu nasıl yapacağız var yani, yani. Aslında Zeynep konuşuyor. Zeynep. <gülüyor> Bu grupta benim en çok hoşlandığım şey hiçbir şekilde hiyerarşi yok ve Hı -hı. çok e, yani Elif'le ben evet aynı yaştayız ama hani çok fazla yaş grubundan... De. <gülüyor> <gülüyor> ben de. <gülüyor> ben küçüğüm daha, daha yanlış. <gülüyor> Elif en küçüğüydü. <gülüyor> Yaş grubundan insanlar hani gerçekten yani içimiz koşuyor. Devamlı bir şekilde aklımız, devamlı heyecan var. Ve devamlı bir şekilde durdurup bir dakika şimdi iş bölümü kim ne yapacak ne diyecek derken. Hani bir yandan çok fazla şey yapmaya çalışırken bir yandan da realist olup hani yapacaklarımıza direkt odaklanmaya çalışıyoruz. Ama devamlı hayaller devam ediyor. Evet, evet. ekleyeceğim bir şey daha var soru aslında. Şimdi e, pasajiste bugüne kadar birçok sergi açıldı e, Bir tane gözlemim daha çok yabancı e, sanatçılara ağırlıkla Hatta Türkiye'de işte İstanbul'da proje yapmak isteyen insanlara yönelik birçok yani bir çalışma oldu Bu anlamda bir şey düşündüm ben Türk sanatçılar acaba bir açık çağrı yapmayı düşündünüz mü Veya hani e, Türk sanatçıların da katılabileceği ya da onların projeleriyle gelebileceği bir e, model düşündünüz mü Bu açık çağrı olabilir veya bir strateji olabilir her neyse Evet galiba burada seçile kulak vermekte fayda var. Çünkü sorunun senin sorunun yanıtı pasajistin farkı ne adlı kaleme aldığı metinde yer alıyor. Dolayısıyla seçilden diyelim istersen bu açık çağrıyı. Yani aslında her zaman açık. Bu çağrı hep vardı yani böyle bağıra bağıra e, gelin yani demeye gereği duymadık. Böyle bir mekan var burası üretken herkes için kullanılabilir bir mekan. Ama şöyle bir gerçek de var ki bu dönemde, bu son beş yıldır Türkiye, İstanbul acayip prim yapmış durumda. Yabancı hı hı. sanatçılar ki profesyonel olan birçok yabancı sanatçı küçük bir mekanda bir sergi yapmak için can atıyor. Hı hı. Ve böyle olunca da biz, biz de ya tamam projeler hazır, projeyi yapmayı daha yani ha hazır olmuş hemen gelip yapabilirim dediklerinde. Elimizde var olan listede tanıdığı, yani ben özellikle yakın tanıdığım veya yeni tanıştığım, Beğendiğim sanatçılara tekliflerde bulunduğumda onlar gel, geldiler. Ama yani birçok Türk sanatçıyla da konuştuk hatta gelin yapın dedik bazen son dakika olmadı. Hı hı. Yani biz tabii ki şey yapıyoruz programı yaparken ay ya yine çok yabancı sanatçı oldu filan oluyoruz hakikaten. Bu anlamda peki Türk sanatçılarla sizin pasajiste çalışan yabancı sanatçı arasındaki farkı nasıl söyleyebilirsiniz eğer bir farktan bahsetmek gerekirse. Ya aslında böyle farklıları söylememek gerek yani. Yok böyle... ama şey bunu bunu söylemekte fayda var. Çünkü böylelikle neler eksik neler fazla onu da anlamış oluruz. Şimdi şöyle çok açık bir deneyimimiz var. Yani Türk sanatçıları ya tamam çok yorulmayın. Çünkü her başvuru bir emek, bir Hı -hı. çaba. Sonuçta herkes başvurduğunda büyük bir kesin olacakmış gibi bakıyor. Ben de kendim de. Yani kesin bakmıyorsunuz ama yüzde doksan olabilir. E şimdi bu şey oluyor... E... Diyorsunuz tamam ya şöyle kısacık ne yapmak istediğini kısa bir metinle yazıp projelendirip gö gönderirseniz çok sevinir diyorsunuz. Ondan sonra sanatçıların yüzde ellisi yok oluyor zaten. Hmm. Aslında bu, bazı yabancı sanatçılar da buna bu elemede gidiyor. Ondan sonra ama biz de yani bilmek durumundayız. Elbette. Kendi yorumlarımızı... Evet. Ee, tam da burada yani seçimlerle ilgili ve kriterlerinizle ilgili benim merak ettiğim temel bir nokta şu. Şimdi program itibariyle, programın yapısı itibariyle biz her zaman bağımsız sanatçılara, bağımsız galerilere ve bağımsız inisiyatiflere her zaman bu programda ve aslında Açık Radyo'nun genel yapısıyla Hı -hı. bağlantılı olarak Hı -hı. özel bir önem veriyoruz. Daha görünür kılınmasını tercih ediyoruz. Siz tam da bu anlamda İnisiyatif kavramının altını nasıl dolduruyorsunuz sizce? inisiyatif nedir? Ve inisiyatifle galeriyi ayıran temel unsurlar sizler için hangi anlama geliyor? Neler bunlar? Ben Suna, bence sanatçı odaklı olmak diye söyleyeceğim özetle. Çünkü biz sanatçıda hiçbir yönlendirme kriter, yani hiçbir şey varsaymıyoruz önceden. Bir kere kendimizi zaten bir hiyerarşik olarak bir yere koymuyoruz. Yani küratör değiliz, işte seçici değiliz, galeri değiliz, galeri sahibi değiliz. Biz orada sadece sanatçıyız ve sanatçılara olanak sağlamak istiyoruz. bir yani Sanatçı inisiyatifi de bence böyle bir şey. Yani sanatçıların gerçekleştirmek istedikleri projelere olanak sağlayan bir yer olması. Yani bu bizim için de geçerli. Biz de sanatçı olarak orada projelerimizi gerçekleştirebiliyoruz. Başka bütün sanatçılar da gerçekleştirebiliyorlar. Aslında yani sanatçı inisiyatifleri birlikte üretim de yapıyorlar. Hı hı. Bizim sanatçı inisiyatifi yani inisiyatif olarak bence hepimiz yaratıcı durumdayız. İnisiyatif olarak yaptığımız şey bir mekan sağlamak. Yani öyle bir birlikte üretimimiz mekanın kendisi olarak görülebilecek yapısını oluşturmaya, işleyişini çözmeye çalışıyoruz. Evet e, bu üretimde aslında şu anlamda da sıkı bir model olduğunuzu düşünüyorum. Pasaj esnafıyla olan ilişkiniz anlamında da niye böyle bir ilişkiyi tercih ettiniz ve bu ilişkinin geldiği noktada ne gibi geri dönüşümler ya da ne gibi yararlar görüyorsunuz bu ilişkiden? Halep Pasajı esnafından bahsediyorum. Yani bir kere sanatı yukarıdan bakan bir açımız yok yani ve e, onları da bu oyunun içine almamız gerektiğini de düşündük. Çünkü düşündüğümüz zaman en başta pasajist nerede dediğimiz zaman o ne diyen insanlarla karşılaşmak Hı. istemedik. Yani e, onlar gelsinler bizimle beraber açılışlarda bulunsunlar ve gerçekten çok fazla şey katıyorlar neredeyse her serginin açılışına. Yani aynı zamanda bir e, yani hep e, sergilere giden o azınlığın dışında bambaşka bir renk olarak bambaşka bir bakıştan bakıyorlar ve bizim için önemli olduğunu düşünüyoruz. Evet e, bu söylediğiniz noktada da galiba şu örneğin üstüne gitmekte fayda var. Herkes kendi işinin profesyoneli temsili nasıl geçti neler oldu o temsilde iyi bir deneyim galiba. evet. Kentsel Bahçe Laboratuvarı diye bir etkinlik yapmıştık. 8-10 sanatçının katılımıyla gerçekleşti. Ee, yani bu arada da pasaj esnafının kendi işlerini, kendi yaptıkları işi bize e, kamera karşısında anlatmalarını Hı -hı. istedik. Ve e, bu bir mesela bir bir e, esnaf bunu anlatırken etrafta diğer esnaflar, müşteriler ve bizden bir sanatçı grubu vardı. E, gayet keyifli geçti. Yani böylelikle zaten bu etkinliği hazırlarken oluşan süreç daha önemliydi çünkü onları ikna etmek, e, bizim ne yaptığımızı anlatmaya çalışmak, bütün o bir ay Eylül Ekim Eylül Ekim ayı boyunca yapmaya çalıştığımız etkinliklerin hepsi e, her sanatçının öyle küçük küçük projesi vardı pasaj esnasıyla ilgili. Yani bu bütün hepsi bir araya geldi. O etkinlikte bunun bir sonucu gibi bizim ilişkimizi pekiştirdi. Peki bu evet. yatay düzeyde baktığımız örgütlenmeye bunun içine sizlerin kendi ilişkileriniz de dahil, pasajdakilerle kurmuş olduğunuz ilişkiler de dahil, sanatçılarla kurmuş olduğunuz ilişkiler de dahil. Burada aslında olumlu anlamda bir kendine, kendiliğindenlikle karşı karşıya kalıyoruz. Acaba bu kendiliğindenlik kendi içinizde sizi e, sanatsal mirası reddeder ya da referans noktalarını reddeder bir konuma mı getiriyor ya da böyle bir tercihiniz mi var? Yoksa bu anlamdaki referanslarınız ya da öncüleriniz var mı? Ee, aslında biz bunu bu şekilde hiç sorgulayıp oturup kendi kendimize tartışıp tanımlamadık. Hı hı. Ee, bir kere çok ilginçtir. Ee, ben tuval resmi yapıyorum. Seçil iletişim sanatı yapıyor. Yani biz iki uçtayız. İki Uç olayda çalışıyoruz ama onunla Yıldız Teknik Üniversitesi'nde yüksek lisans çalışması yaparken de aynı dersleri alırken çok güzel tartışmalarımız oluyordu. Bu hep sürüyor yani bu işte geleneksel malzeme en çağdaş malzeme işte en güncel ne ve çağdaş sanat ne sorgulaması üzerinden bu tartışma sürerken biz nerede duruyoruzu hiç sormadık. Aslında biz bir yerde durmak istemiyoruz. Evet. Biz yani çok profesyonel bir sanatçı. Diyelim bir galerinin sanatçısı ve resimlerini sergiliyor, satıyor. Ama video bir iş yapmış ve onu bir mekanda sergilemek istiyor. Gelip sergileyebilir. Hı hı. Bizim yani reddettiğimiz hiçbir sanatçı yok aslında. Evet, evet sonlara yaklaşıyoruz. Sonlara yaklaşmışken şunu da tabii ki konuşalım. Pasajistin önümüzdeki belirlenmiş programı neler neler olacak? Yakın tarihine bakacak olursak nelerle karşılaşacağız? Bir özet geçelim isterseniz. Tamam, kısaca bir özet geçelim. Şimdi ilk olarak Ocak, 19 Ocak'ta bir açılışımız olacak. Gertbaş, bu Alman bir tekstil, tekstil öğrencisi diyelim. Koli... Tekstil e, tasarımı yapan beş e, ayrı e, tasarımcı ile çalışıp e, kendi projesini yaratacak. Sadece üç günlük bir etkinlik olacak. E, 19 e, 10-19 Şubat'ta da Türkan Akkulak Koç'un bir sergisi olacak. Mart'ta Danimarka'dan bir grup sanatçı geliyor. E, ondan sonra Demet Yalçınkaya böyle bir programımız var yani ilk başta. Evet, zaten zamanın evet. köşesinde bunlar gerçekleştikçe gerçekleştikçe her zaman olduğu gibi pasajist etkinliklerinde duyurmaya devam edeceğiz. Son sözlere geçersek ben son sözümü söyleyeyim en azından pasajiste ilgili olarak ee, buradan çok duyurduk pasajisti bugün de ağırlıyoruz neredeyse bir yıl sonunda ee, aslında bir yıl boyunca işte bir yandan açılan galeriler, contemporary fuarıdır yok bir geneldir birçok şeyde aslında burada bahsediyoruz konuşuyoruz programın içeri içeriği gereği. Pasalistin yerini şu anlamda önemsiyorum en başta hani piyasada bu kadar mantar gibi galeri açılırken bu kadar biz bilmem derken birileri hani sizin bu kadar emek harcayıp aslında biz kendimizi hani bir yere de koymak istemiyoruz demeniz çok önemli bir nokta. Bunun ciddi yani bunun dikkate alınması gerekiyor ve burada aslında daha sonra ne gelecek daha sonra ne olacak bu mekan hani bu o, o küçük mekan neye dönüşecek veya dönüşmeyecek mi bunu beklemek ve görmek gerekiyor bu iyi bir takip. Ve en azından hani ilk başta verdiğim örnek gibi sanatoryum e, ticari bir galeriye döndü. Yani kendisini tasfiye ederek içerisindeki yapıyı tasfiye ederek başka bir şeye dönüştü. Pasalist bu anlamda başka bir örnek olarak ne olacak? Bu çok önemli çünkü her zaman sanatı sadece galerilerin önümüze getirdiği şeyler üzerinden değerlendiremeyiz. Biraz da hatta çokça e, instatiflere hmm. ve bu e, underground yerlere bakmamız gerekiyor. Çünkü orada asıl... O garip meraklı durumlarla karşılaşabiliyoruz. En azından bu yüzden bunu demek istedim. Evet, galiba tamam. bunun yanıtı da pasajistin kendiliğindenliğine kalmış bir süreç. Hep birlikte takip edeceğiz galiba pasajiste ne olacak? Belki devam edecek, belki yarın bitecek, belki beş yıl sonra bitecek, belki hiç bitmeyecek. Bu da inisiyatifin yapısına dair bir şey. zaten kendiliğinden. Bir de yani sanatçılara ve izleyicilere dair evet. bir şey. Bir miktarda da arz talep ee, ilişkisine ee. bağlı, olumlu anlamdaki arz talep evet. ilişkisine bağlı. Evet, süremizin sonuna geldik. Hemen konuklarımızı tekrar hatırlatalım. Zamansız köşesinde Burçak Konukman'la birlikte pasajisti konuştuk. Konuklarımız Seçil Yaylalı, Suna Tüfekçibaşı, Elif Bursalı ve Zeynep Okyay'dı. Ve zaman zaman bu programı biz seçtiğimiz bir sözle bitiriyoruz. Elimde de Ali Artun'un yazmış olduğu Pasajiste Yokluğun Varlığı diye bir yazı var. Onun son cümlesiyle bitirmek istiyorum. <gülüyor> Müsaadenizle bu akşamı. Küresel bir flanörlük. Sanki tarih öncesinden kalma bir kolektif emek dürtüsü, keyifli bir keyfilik, kendiliğindenlik, tesadüfilik, muhabbet, kayıtsızlık, hesapsızlık, kitapsızlık, kibirsizlik, umut. Zamansız. This then is stereophonic sound. Sound sculptured in space.